Bismillahirrahmanirrahim. min Şeytanı Rəbihi, hilay Rəhmanı Rəhimi. Alhamdulillah Rabbı lalemin, fatılatıfatlamu, ve aleyhi ve səbbi al Ya ya ya ya ya ya ya el mektub 330 ve ve 100 132. mektup Hlal Molla Muhammed Sıddık Efendi Kazakşî Kazakşanlı Muhammed Sıddık Efendi'ye yazılmıştır. İkra an sohbeti erbâb-ı gina ve teşvik fi sehbet-i Para kul sahibi olan zengin tarifesi ile oturup kalkmaktan sakınma hakkında, dervişlerle birlikte beraberliğe teşvik hakkında. Zenginlikten yana havası olan, parasına tığına tutkusu olan, neticede hiç de iyi olmayan bir takım zenginlerle oturup kalkmaktan sakındırma hakkında, e, derviş, Cenab-ı Hak Celle Celal, düşkünlüğü olan bu yola, o tarifet ve fesavuz yoluna e, aşık olan insanlarla arkadaş olmaya teşvik hakkında. Rabbena lâ füzîl kulûbena sâdeyiz edeytenâ. Ey Rabbimiz! Sen bize hidayet insan buyurduktan sonra bizim kalplerimizi gider kaydı mı? وَاَبْلَنَا milletin رَحْمَةً Ve tarafından bize rahmetler, merhametler, ihsan ile. اِرَا اِنَّكَ اَنْ Sen ihsan edenler, sen ziyadesiyle ihsan edensin. Güzellikleri, güzellikleri giyip Allah'ım. Bize de, bize de bu yolun sevgisini taktırdıktan sonra bu yolun azaf ve erkanına riayet etmeyip, etmeyi bu yolu baştaki yapacağına, başka şeyleri peki baştaki yapan bazı insanlar var, bazı nadamlar, cahiller var, peki onlarla beraber oturmaktan bizleri mazlunu mahfuz eyle. Bu insanlar Müslüman insanlar, bu zenginler Müslüman insanlar, bununla birlikte, Bununla birlikte, yani parasına kul kere olmayan, nice bağrı yanık zengin insanlar var. Nice bu yola fedih hizmeti şeref bilen, baş, baş takip eden insanlar var. Ne ma'razzanil kudüsü sırrı bu. İnsan olana bir şey demiyor. İnsan olana bir şey demiyor. Ama Rasulü Ekrem S.A.V. diyor ki, اِنَّمَا اَهْلَكَ مَا اِنْكَانَ قَبْلَكُمْ اَذِّرْهِمُ وَاَدِّينَارُ وَاَنَّا مُهْلِكَاكُمْ Sizden önceki milletleri, Musa Aleyhisselam, İmris Aleyhisselam'ın ümmetlerini vesaire diğer peygamber hani, Nişan'ın ümmetlerini altın tutkusu, gümüş tutkusu, para tutkusu helak etti. helak ettin. Ve Allah'a Möylü kâkim, bu altın ve gümüş bu para tutkuları sizi de helak edecektir buyuruyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada takdire şayan zenginlerimiz var. Allah ömürlerine bereketleri insan eylesin, bu yolun kadimi e, olan ekmek ve su yemeye razı olup da bu, yol, bu yolun itiları, itilasına çalışan ağabeylerimiz var. Ama onlar karanlık gecelerin yıldızları kadar. Şimdi bununla birlikte bununla birlikte, e, paranın peki şımarttığı, paranın peki şarlatan yaptığı bazı insanlar var. Neticede bir takım insanlar, bu yolu muhabbet besleyen insanlar o afedersiz babalara takılıyor ama gelip de bir dervişle oturmuyor. Hakikaten yani bu yola ee, kendisini vermiş, bu yolun adabına, usulüne, riayetle dikkate peki hizmetçi olan insanlara iltifat etmiyor. Onlarla oturmaz, onlara tepeden bakar, onlara fenezzül etmez. Sultanın kızdığı bu tipler. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Eyvallah. -e Ey kardeş. Zahir. Görünen bir şey var. Görünen bir şey var. Enneke menelte min sohbeti fukarai. Sen dervişlerle oturup kalkmaktan, dervişlerle arkadaş olmaktan bıktığını sandın. Vakterte sohbetel egniyai. Sen zenginlere adaş olmayı tercih ettin. Sen o cebi kalınlarla ünsiyet yapmaya başladın. Ve lebi isenna sanate yaptığı şeyler ne kadar da şirkin. Enne kemmelelte min sohbeti ve ahterte sohbetel agniyayı. Ve lebi isenna sanate zenginlere peki ünsiyet yapıyorsun, duyuyorsun fakat dervişlerle boynu bükyük tevazu'dan bomb gibi olmuş. Allah'ın bu cici kulları varken bunlara tenezir yok da nerede yağlı kemik varsa oraya gidiyorsun. Seni gidi seni, seni gidi seni. sana Yaptığın ne kadar da çirkin senin. Ve imkanet aynıkken uğuma da fe liyom. Bugün senin gözlerin eğer kapalıysa. Veya bizim tabirimizde bugün köy isen... Sefem gaden... Yarın sen gözlerin açılacak... Yarın her şeyi ayan beğen göreceksin... Sefem keşifu gaden... Yarın durum ortaya çıkacak... Hele terâ faileten gayren nedâmeti... Pişmanlıktan başka hiçbir şey eline geçmeyecek senin... Bugün böyle git... Arabası olan, villası olan, parası bulu olan... Adamları, tayfası, timleri olan vesaire... Veya sofrası zengin bilmem birilerine takip, onlara yalakalık yap. Onlara belki on kuyruk ol. Sana göre bugün bunlar iyi şeyler ama <gülüyor> yarın göreceksin sen. Bunun sana yarın pişmanlıktan <gülüyor> başka hiçbir faydası olmayacak. Ve şartu el-haderu. Benim efendim için söz konusu olan şart nedir peki? Haber verilmektir. Benim görevim aktarmaktır. Cenab-ı Hakk'ın Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi İnne ma aleikum velavu ailen Muhammed'in senin görevin anlatmaktır. Anlatmak hesap görmek bize aittir. Buyuruyor Cenabı celledeleri Bunlar ağır temeller. Namur Allah nikut bizi bir başka mektubunda buyuruyor ki ben dünyaya bir daha gelsen bir daha gelsen gene aynı şeyleri söylerim. Nedir onlar peki? Bir daha dünyaya gelsen üç şey tavsiye edeceğim. İtikadınızı sağlama alın. İtikadınızla defa yurtdık söküp olmasın. Evli sünnetten, cemaattan kır kadar indiraf etmeyin. Sapmayın bir. ikincisi, ikinci, ikincisi gündelik hayatınızı fıkha ayarlayın. Ameli hayatınızı, namazınız, orucunuz, işiniz, gücünüz vs. A'dan Z'ye, sizinle alakalı tüm işlerde fıkha uyun, şeriata uyun. Onun uygulama tatlı etmeye çalışın. Üç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 Durumunda da belki güzel bir halimiz var ise, <gülüyor> eler olsun sana, bana, ona. Amma velakin lakin, amma velakin, güzelin düşmanı çok oluyor. Güzeli peki çirkin yapan çok şeyleri var. <gülüyor> Allahü Teala nimet verdiyse, nimetin de muhafazasını istiyor. Kainatta ne yapıyorsa Allah Celle Celaluhu, ne nimeti ihsan ediyorsa arkasından muhafazasını da istiyor. <gülüyor> Eğer bu yol ile bir insan müşerref olduysa, Allah'a yönelme nimetini elde ettiyse, buradan peki sapmamak için gerekli tedbiri ve ihtiyatı göstermek durumundadır. <gülüyor> Onun için bizim gözümüzde bazı şeyler küçük gözükse bile, şeriatın nazarında o küçük şeyler çok büyük oluyor. Aslan Ebn-i <gülüyor> diye bir zat var Eylullah'tandır. Bir kere diyor, bir kere ağzımdan malayani kelime çıktı. Tek bir kere ağzından füzülü kelime çıktı ve kendime bir sene oruç tutma cezası verdim diyor. Yani o boş kelimeyi niye konuştun diye. Gerçeği onlar görüyor, biz göremiyoruz biz. Ama yaşadığımız hayatın çok şiddetli etkisinde kaldığımız için bu ince şeyleri bazen gereği gibi idrak etmiyoruz, edemiyoruz. Meseleyi bizim bildiğimize ibaret veriyoruz, Öyle değil, öyle değil. Bizim en büyük hatamız en ufak tehlikeleri, en ufak tehlik krizleri büyük göremeyişimiz. Bundan da bir ne olacak ya? Bundan bir şey çıkmaz vs. E peki biz görüyoruz da peki o insanlar görmedim peki. Bir kere yanlış konuştum, bir kere mala yani konuştum. Sen ne böyle konuşuyorsun? Al sana bir sene oruç tutacaksın diye kendime ceza verdim diyor eyvel ey şaşkın ey hayal perestadan inhalec senin bu durumun var ya sen bu zenginlerle oturuyorsun kalkıyorsun fakirlerle dervişlerle vesaire hiç müniyetin yok senin inhalec senin bu durumun var ya da yakilu min bu durumun iki şeyden bir şey, iki şeyden birisinden yoksun kalmaz senin bu yaptığın senin bu yaptığın hareket var ya, iki şeyden birisidir. İmma entenelen cem'iyyete fî meclis-i ev la. Sen var ya, ya şu durumdasın. Bu adamlarla, bu adamlarla, bu zengin tayfesiyle oturursun, kalkarsın. Ve sen de hala kalbinde Cenab-ı Celle Celaluhu ile beraberlik hâli devam ediyor. Benim kalbim sağlam ya. Benim işte Mevla ile beraberliğimde herhangi bir halel yok, bir sakatlık yok. Büyüklerle, işte zenginlerle ağlarla oturuyorum kalkıyorum ama devamlı murakabı halindeyim ben. Mevla ile beraberim ben. Bildiğim adamlardan değilim ben. Şimdi ya bu durumdasın diyor sen. Yani onlarla beraberliğim var. Bununla birlikte kalbinde hala Cenab-ı Hak Celle beraberlik haline devam ediyor. el la Veyahut da yok, o hal yok. Şimdi, peyn tenel. Eğer sen böyle, bu adamlarla birlikte duruyorsun, kalkıyorsun. Eğer kalbinde, eğer kalbinde hala Allahü Teala ile beraberlik bir cemiyet hali devam ediyorsa, teşarun. Bu korkunç bir tehlikedir. Bu korkunç bir tehlikedir. Vayilla, vayilla, ve eğer kalpte peki hakikaten Allah Celle Celaluhu ile beraber olma durumu yok ise, fe eşed duşarın. Bu ondan daha büyükecek. Niye? Fehimle kesen var ya, muhakkak isen, bu adamlarla, bu babalarla e, otururken eğer cembiyet hali elde ettiysen, kalbin hala peki, işte Mevla ile beraber vesaire falan durumu devam ediyorsa, veyye istidracın, bu bir istidraçtır. Bu bir keramet değildir. Bu bir efendim, hakiki üstünlük değildir. Sen aldatılıyorsun. Çünkü o durumdayken senin, senin oradan icabında kalkıp gitmen lazımdır. Sen e, kalbi Allah için yanık olan insanlarla oturman gerekir. İş buydu. İş buydu. Sen ise yok. Ne yaptın? Onun parasına dadandın. Onun cebine de bir gözünü diktin. Bunu da peki sen benim kalbim işte Mevla ile beraberdir bahanesiyle kamut ediyorsun. Bu sahtekarlığın manası yok. Sen kendin de köranla Bu istidraçtır bu. İstidraç neye derler? Yani ehli olmayan insandan meydana gelen harika halleri istidraç denir. Pokus pokus misali. Zat-ı vesaire falan. Say bildiğin kadar. Hani geçen de söz geçmişti. Çağın aşçıdan yolda giderken, diyor, bir yolda giderken, duran hayvana hoş dese hayvanı kovsa, eğer kalbinde cemiyet hali hala devam ediyorsa, bu da gizli Niye? Orada senin yanman gerekiyordu. Masum hayvan, hayvan oturmuş, o da bir şey yapıyor sana. Eee neymiş? Taş atıyorsun, sopa saldırıyorsun vesaire vesaire. Bununla birlikte üzülmen gerekirken, Haksız yere hayvanı peki gitti kalktı vesaire, üzülmen gerekirken adam gene hala kalbindeki murakabaya devam ediyor. Şahin diyor ki, bu istıdraştır diyor. Uygun olmayan bir şeyi yapıp da gene hala tarikatın güzellere devam ediyorsa, yo yo Sultan diyor ki, yo bu bir keramet değildir. Sen fakir fukaraya yakın duracağına, patronların dediği kuyruğuna falan sinek gibi oluyorsun. Yok. Bu yolun bir izzet şerefi vardır. Bu yolun bir asaleti vardır. Bu asaleti ihlal etmeye kimsenin hakkı yoktur. Germiş gözüküp de milletin belki malına göz dikme, haysiyetsizliği ve namussuzluğunu icra etmemek lazım. Bu yolun izzet ve şerefinden herkes meskuldu. Mevlana celekmihûmi kuddesirruhû. Ee, keşfinde bir takım zenginlerin onun yanına geldiğini e, yakaladı ve oğluna dedi ki oğlum dedi affedersiniz ben tuvalete gidiyorum dedi. Gitti kaldı gelmedi zenginler geldi oğlum gelen zenginleri ağırladı buyurun şöyle oturun babam biraz sonra geldi gelmedi bekle bekle bekle bekle bekle bekle bekle, bekle gelmedi nefince de çocuğu gitti affedersiniz tuvalete baba dedi baba işte Fonya'nın ileri gelenleri geldi, zenginleri geldi vesaire. İşte seni bekliyorlar vesaire. Mevlana Celalettin Rumi Kuddesirun buyurdu. Oğlum nefesi pis kokan, nefesi pis kokan, paranın şarlatanlığına maruz kalmış olan, paranın şımarttığı bu adamların nefesini koklamaktansa, burada da fışkı koklarımın dahiline. Eyvallah böyle boyun ipi yükü, sürekli kumulette görülür böyle. Yani bir, bir garibanlık vesaire haber içerisinde vesaire görüyoruz. Ama biz kimse onları enayi zannetmesin. Biz kimse onları enayi zannetmesin. Uzaktan senin kafa egeni çeker, kalp elektrokardiyografini çeker, alnına yapıştığını seni gönderir. Bir zenginin bir tanesi İmam rabbanıya para gönderir. Fakat da size bunu al işte kullan vesaire vesaire. Ama biraz da böyle. Yani başına kakarcasına böyle. namura Abban diyor ki, sen ne zamandan beri paranla insanları köle tutkun oldun diyor. Ne zamandan beri sen insanları peki kul köle yaptın diyor. Al paranı diyor. İstemiyor paraca. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Ağlamak gibi bir nimet var iken, ha, göğsünü dövmek gibi bir nimet varken veya insanları tepeden bakmanın ee, cübbesini, şalvarını, savra savra gitmenin ne anlamı var peki? Sen ilah mısın sen? <Gülüyor> Ve bu taifeye peki bu taifeye peki ha, aşk, mahabbet duyan, hep onun peşinde gezen vesaire falan tipler peki. Hani ya bizim ilahımız Allah'tır peki? Bir zengin'e zenginliğinden dolayı hürmet edenin dinin işlekisi gider değil Bakın sözlerimizi affedersiniz de yani gereği gibi anlayalım. Başımızın tacı olacak hakikaten zengin ağabeylerimiz vardır. Allah onları Allah onlara huzuna müdeversin. Rahmetli şahidinde Salih oldu Salih oğludur, Salih oğludur dedi ki ben Zekeriya Bey'den duydum rahmetli. Zekeriya Özen Cirel Bey'in babası Eğer evlatlarım benim izimden giderse benim izimi takip ederse, servetimin yüzde 10'u efendindir. Eğer evlatlarım benim izimden gelmezse, servetimin yüzde 40'ı efendindir. Uyanık insanlar, biz hatasız olamayız, hatalarımız olur ama, hatadaki ısrarın anlamı ne oluyor peki? Böyle, hakikaten bağrı yanık, su ile ekmek yiyip İslam'ın nurunu görmek isteyen, İslam'ın peki o nurlu günlerini görmek isteyen için nefes alıp vermekle bile zorlanan Allah'ın zengin kulları var. Allah'ın zengin kulları var. Anla ve para, para var ya para. Bir Yahudi atasözü vardır. Para şeytanı bile yoldan çıkarıyor. Nerede kaldı insanı? Sen peki bu adamlarla oturuyorsun. Yine sende hala kalbinde bir cemiyet var. Allah'la beraberlik var vesaire.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 Eğer istidrajun iyasen billah ve ve tenel peki eğer senin kalbinde Cenab-ı Celle Celalü ile bir beraberlik hali yoksa temis ee, hal senin halin var ya senin halinin peki eee ölçü olacak kısmet dünya var ahire. dünya baktın, ahiret dünyada baktın battın ahirette battın eğer insan kalbinde Cenab-ı Celle Celal ve Celiliye talim olmazsa kalbin mevla ile bir beraberlik hali olmazsa dünyada battı, ahirette battı. i bir dinar rahimallahü teala bir kadın bir cübbi bir ibrik getirdi. dedi efendim siz terbiş İbric alır mısın dedi. Ne yapacağım ben bu dedi. İşte efendim abdest alırsınız işte içme suyunuzu koysunuz şu vesaire. Sağ ol Allah razı olsun dedi getirdi bunu götürdü. Benim buna ihtiyacım yok dedi. Efendimiz'e şudur budur falan filan işte lazım olur diye bırakmış oluyor. Malikudînirrahim Allah-u Teala bu adam kutuptu. E, önce bu adam sağ boşta ay yaştı. Sonra Mevla onu e, ikaz buyurdu döndü. Sonra namaza durdu. Namazdayken o e, ibriğin süsleri işte ağzı, hunisi, bilmem nesi, orası, burası, nasıl acaba, duygusu onu meşgul etti namazdayken. Namazı da bitirmeden çıktı, aldı İbrahim'e, kadının peşine düştü. Ey kadın dur dedi, al bunu dedi. Namazda kalbim meşgul etti. Yani bu iş bu kadar inceden giderse, bu iş bu kadar inceden giderse artık ötesini herkes takdir etsin kan hipotezi nereye? Allah celle celaluhu nereye? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan geri kalırsa hadiyim şu bu vesaire. İbn Celalürahimullah iradatıullah'a göre der ki insan eşine bile sevgi, alaka, muhabbet gösterirken direksiyona iyi hakim olmuyor. Kontrol elden kaçırmamaktadır. Çünkü böylesi böyle eşine karşı muhabbet, sevgi, bilmem ne vesaire bu durum, bu tutku diyor, sonunda e, bu sevgi Allah ve Resulü'nün sevgisini e, ortadan kaldırır ve kadın sevgisi kalbi tamamen istirah eder diyor. Burada çok dikkat olmak gerekiyor diyor. كَلْنَازِفِ الْفُقَارَاۜ Peki dervişlere süpürgecilik yapmak? اَغْضَلَ min قُعُدِ الْاَغْنِيَاۜ فِي الصَبْرِينَ Peki zenginlerle birlikte köşeye oturmaktan çok daha üstündür. Böyle adamlara, böyle adamlara, böyle şarlatanlara belki yavruluk da seferin köşesine oturmaktansa git, git belki Allah'tan korkan. Efendim Kevazur'dan, hani adam bükülmüş artık yani inşaat demiri gibi. Onlara peki süpürgecilik yap, bu daha diyor. Sen ne yapıyorsun sen diyor. Sen nereye gittin? Senin mesleğin belki bu hareketi kaldırır mı? Ankara'nın Solfasal köyü vardır. Hacı Bayramı Veli Kutlisi Rı'nın köydür orası. Hala kendisi orada. Yani kabli, külliyesi, camisi, evi vesaire. Sultan Fatih'in üstarda akşam seftim Solfasal köyüne gidiyor. Hacı Bayramı Veli'yi ziyarete, tarika ders almıyor. Gidiyor bakıyor ki Hacı Bayram Veli tarlada müritlerine yardım ediyor. Harmanı kaldırıyorlar. Hacı Bayramı Veli müritlerine yardım ediyor. Buğdayları biçiyor, orakları vesaire kaldırıyor, balye yapıyorlar falan filan vesaire. Neticede öyle vakti geliyor, kazanlar kuruluyor. Yemekler pişiriliyor. Ve e, Hacı Bayramı Veli kurdisesi ruhu kazanların başına geçiyor, müritlerin tabaklarına servis yapıyor. Fakat Sultan Akşemşeddin'in tarafına bakan yok. Hoş geldin, sefa geldin, sen kimsin, nesin, mecisin, bakan yok. Ve tabi ister istemez takım düşüncelere takım düşünceler kapılıyor Akşemşeddin siliyor. Derken Hacı Bayramı ve bütün müritlerin servislerini yapıyor. Ardından köylülerin köpeklerini yemek çanaklarına yemekleri dağıtıyor. Ve Hacı Bayram içeriye, Sultan Akşemseddin'e yemek yok. Sultan Akşemseddin iyice düküldü. Şimdi gelmiyor tabii yani. Çünkü bu yol hassas yoldur. En ufak bir hatanın bedeli kovulmak olabilir. Neticede Akşemseddin dedi ki, Hı. bize de bir dervişler arasında yer yok dedi. Ben de gideyim dedi. Bu havhavların arasına oturayım dedi. Onların çanaklarından yiyeyim dedi. Ve köpeklerin arasına oturdu, affedersiniz. Hayvanın çanağından böyle işte yiyor, yer gibi falan. Bu sefer müritler on haline bakıyorlar, acıyorlar. Ya işte bu adam müsatip, bakanı yok, edeni yok. Yürekleri belki sızı, sızlanmaya başladı. Derken, Burhan Akşem diyor ki, işte üstadımız bu fakire niye ittifak etmiyor, O diyor vesaire. Meğer Hacı Bayram kurt adam. Şöyle bakıyor ana Sultan Akşem çektine. Tabi o da başlıyor e, üzülmeye, sıkılmaya, darlanmaya. Ve diyor ki, bile köse, bile köse, deli gel, deri. sen beni çok çabuk avladın dedi. Yani sen beni mağlup ettin dedi. Ondan sonra Sultan Akşem çektin, baş karcih oldu dedi. Gidip de ağaların beyler arasına oturmuyor, afetersiniz. Köpeklerin arasına oturmuyor. Tasavvurda tarikatın nasıl bir insan profili çizdiğine vakıf olmayan buradaki inceliği anlayamaz. Topkapının surlarına, evlerin duvarlarına bakar gibi bu bakımmıyor. bakılmıyor. Epey basama çıktıktan sonra sen bunu anlarsın veya ben anlarım bunu. Normal gündelik kapanı anlayacağı, kavrayacağı şey değil. Sen şimdi burada fetva ararsın bilmem ne vesaire vesaire eyvallah. <gülüyor> Fetvaları onlar bizim çok daha iyi biliyordur. Herkes haddini, vududunu bilmedi. Orada kalmadı. Sonra Cenab-ı İstanbul'un fettini, Sultan Harc-ı Şemsettin'in hmm. İstanbul'un Fatihi, Fatih Sultan benimle kan gözüküyor. Siyasi peki noktadan Sultan Fatih'dir. Anla ve olayın gerisinde Sultan Harc-ı Tarihi süreç içerisinde Nerede belki İslam'ın bir fütahatı olduysa, nerede Müslümanlar galip geldiyse bakın, adamın arkasında mutlaka bir Eylullah vardı. Bunlar ortaya çıkmıyorlar. Tıpkı Cenab-ı Hak Celle'nin özzatıyla Celle âleme tecelli etmeyip de esma ve sıfatıyla tecelli edip kendisini gizlemesi gibi. gizlemesi gibi. gizlemesi gibi. Neulana Kudüs-i Sirru ki hiçbir Eylullah gücen verilmesin ki Allah bu ülkeye bir bela ve musibet vermesin diyor. Eğer allah Teala bir ülkeye, bir Müslüman ülkesine bir bela ve musibet veriyorsa, mutlaka orada Mevla'nın bir dostu, bir yarı incitilmiş demektir. İster anla, ister anlama. va Rafa ne buydu? Şart olan nedir? Bize düşen ne deriz? söylemek? Kafan almayacak, aklın kesmeyecek vesaire. Sen bilirsin. Yerkerden bir zat diyor ki Mahru'l-Kerhi. Fehimu Allahu Teala. İmam Musa Ebu Hanife döneminin büyük simalarındandır Mahru'l-Kerhi. Koy bize sırrını. Bir san diyor bir takım güzüzsüz şeylere bulaşması veya lüzumsuz bir takım laflar etmesi, evet. allah Teala'nın ondan kendi yardımını kestiğini ifade eder. Evet. Bir insan eğer böyle malaya düştüyse, yanlış bir takım şeye maruz kaldıysa, bilsin ki Allah Celle Celal ondan yardımını kesmiştir. Mevla ona bir ifad etmiyor demektir. Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan, mazlum Müslümanların masunu mafruz eylesin. Evet. Vâd el benim anlattıklarım var ya diyor sultanım. Hmm. يَكُنُ مَعْكُولًا el الْيَوْمْ اَوْلٰى Bugün sen bunları ister anla, ister anlama. Ben midemi düşünürüm, başka bir şey düşünmem vs. Bu nasihatler, bu sözler bir taraftan ve bu taraftan çıkıyor. İster anla işin gerçeğini ister anlama. Ama وَاَنْمَا فِي ahireti ahireti ise فَسَيْسِيبُ لَكَ مَعْلُونَ Bunlar malum hale gelecek. Bu sözlerin ne demek olduğunu orada ihanleyeceksin. i̇mam ı Şarfi Rabbim Allah Teala buyurur ki: Ne imkanetim metu mu, ma yedhur fi batni? Teken kime tuhu, ma yahruz minhu? İnsan bütün gayreti yemek, içmek, boğaz, deziz yemekler, şunlar, bunlar vesaire. Bir sakın sonra söyleyin Sultan, bu iş niye böyle oluyor? İşin içinde boğaz, hep boğaz, hep boğaz. Zenginlere sofrasından katmaz, bilmem ne. Kişman kedilerden hiç ayrılmaz vesaire. Bir insanın bütün sahip gayreti, bütün peki çalışması çabası eğer boğazından aşağı giden ise o adamın kıymeti karından aşağısından çıkandır diyor. Bu adamın peki aşağısından çıkan kaç para ediyorsa aha bunun da değeri odur diyor. Namşak-ı böyle dedi. Lakinne bu, la yufi, ahirette öğreneceksin bu işin çirkinliğini ama ne fayda, bir işten geçmiştir. Ve innama avka'ake fiyadal bela, seni var ya bu bela ne düşürdü biliyor musun? İstira udep imen ellezize, tatlı börekler, cins cins çattı tatlılar vesaire şunlar bunlar. Vel elbise bil fâhile, gram tuvalet, hobi cinde kışıklı giyimler. En pahalı kumaştan cübde şallarlar, şunlar bunlar. Bu tutum var ya bu tutum, bu tutum, bu tutum seni bitirdi dedi. Hazretler <gülüyor> radıyallahu anh, Cabir ibni Haddillah'ı gördü. Elindeki paket var. Cabir dedi, o elindeki paket ne? Et dedi, ya emrahim. Ne yapacağım bunu dedi, yiyeceğim dedi. Sen şu ayeti, kelimeyi dinlemedin mi? اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي اَيَاتِكِمْ كُّيَّا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِيهَا Yarın bir takım kullar, Allah'u Teala'nın takım şeyler isteyecektir. Ya Rabbi bize şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver. Cenab-ı Hak da bu ayete mukabele edecek Siz istikakınızı dünyada istediğiniz derdim. Burada artık bir şey istem hakkınız yok. Yarın teyze bu, bunun sorulacağını biliyorsun da nasıl yaparsın mesela. Bu fetva değildir ha. Bu lara'dır bu. Bu bu. Buradan giden, rahapate kazanıyor. Bu yolda ihtimalleri dahi, ihtimalleri dahi yüzde yüz olacakmış gibi dikkate alarak hareket etme prensibi varmış. Açıklar radıyallahu Allah'ın iki tane tas getirdiler. İşte emir-ül müminin buyurun yeyin Ne var bunlarda dedi. Birisinde süt var, birisinde bal var dedi Ne yapacağım ben bunları yiyeceksiniz. Şöyle durdu durdu dur dedi ki götürür bunları. Ben işte, efendim, azıcık, ''Buyurun, yiyin işte bunlar, helal gıdadır, şudur da ''Yok, şimdi ben bunu yerim.'' dedi. Sonra ahirette diyecekler ki, ''Sana süt gönderdik, bal gönderdik, karşında ne yaptın?'' dedi. ''Ben bir de bunun hesabıyla mı uğraştım?'' dedi. Ya. ''Ben belki o sofradan o sofraya, o sofradan o sofraya vesaire.'' Bunun da mutlaka bir kontrol olması lazım. Senin nama ocağına bu belayı sen bu bela düşürdü ihtira ve kebze lizize ve elbise fakhira tasrima kerjimeklar ondan sonra kıymetli elbiseleri kıymet tutrusu seni buralara gönderdi. Ve lem yefik el şu an diyor yani fırsat elden kaçmış değil. İnsan bilakis keşke Allah ve Resulüccem sallallahu aleyhi ve sellem konuşulduğu meclislerden ayrılmamalı. Hep oralara peki heves etmedi. Ulema adam bizzat diyor ki, bizim zamanımızda diyor, eğer bir sokakta koşan bir adam gördünüz zaman, o adamı diyor, iki şeyden birisini yapıyor zayneterlik diyor. Bu adam ya malı çaldı, ya hırsızlık yaptı, aldı kaçıyor gidiyor. Veyahut da bu adam sağa sola saldırıyor, koşuyor gidiyor vesaire, Resul-i Ekrem sağa bir haber duyar mıydı diye. Yeah benim duymadığım bir hadis-i şerifi ha -ha, rivayet edecek bir adam bulur muyum diye. İnsan bunun delisi olması lazım. Gel o sofra arıyor da solda veya hangi zehni ütebilirim, binlerle yapabilirim vesaire vesaire. Burada Katip Mustafa'nın camisi var. Bizim e, büyük bayram <gülüyor> eski camisi. O camide Abdülaziz Redkine vardı. Allah gani gani rahmet <gülüyor> Uzun yıllar ee, orada imamlık yapmış. Mazhar Özmen diye bir zat vardı. Mermez <gülüyor> Zahid Kodlu Kudüs'i Sirru'nun ihvanından doğadan. Biz dedi üniversite okurken dedi Hoca Efendi'ye o merdanın dostuna misafir getirmek istiyoruz. Talebelerden şuradan buradan. Bir gün dedik ki ona Efendi Hazretleri yani böyle böyle işte bu yolu seven insanlar var. E, Onlara talebeler getirmek istiyoruz. Veyahut işte bazı konularda aydınlanmak isteyenler var. Onları buraya getirebilir miyiz? İçeriye girebilir miyiz? Bana diyor aynen şöyle söyledi. Evladım buraya geldiğiniz zaman dışarıdan bir de dibinden içeri konuşanları dinleyin dedi. Allah ve Resulü Allah ve Resulü'nden bahsediyorsa içeriye hiç tıklamadan girin dedi. Allah ve Resulü'nün dışında bir şey konuşuluyorsa hiç içeriye girdi. Mazharızdan diyor ki Kaç sene gittik git, geldik, gittik geldik, bir kere olsun Allah ve Resulü'nün dışında bir konuşmayı duymuyoruz. <gülüyor> Vammel Zabir Kefsir Rahimallahü Teala Osmanlı ulemasının son nesliyle sayılıyor. Bir karakteri varmış. Hangi mecliste peki Allah ve Resulü'nün dışında bir konuşma oluyor? Orayı terk eder. <gülüyor> Namurabbani buyuruyor ki, ayet ve hadisten nasibi olan, ayet ve hadisi konuşan tamam, Eyvallah bizim muhatabımızdır, bizim dostumuzdur. Ayet ve hadisin dışında konuşma ve konuşan konu dışıdır. Lütfen yanımıza yanaşmasın. Ben işim gücüm mide, ben işim gücüm elbise, şu bu vesaire falan. İnsan gidiyor. Rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un ee, son derece hürmet duymuş oldu. Evet. Kırık kan koca vardır. Feritkan Hoca Arapça ve Farsça'da üç kattı. Çok zeki bir insandı. İlmi kelamda yani hakikaten yani topuğuna ulaşılmayacak kadar bir adamdı. Çok keskin muhattabisi vardı. Fakih Üsküdar'da otururdu. Feritkan ise Fatih'te otururdu. Akif diyor ki bir gün onu görmesen onun yanına gitmesem onunla oturmasam ben deli olurdu. Deli olurdu. Sultan Mehmet Akif Ersoy Üsküdar'dan evini Fatih'e taşıdı. Ferit Kambocan'a evli insan kaçsın. Her gün onu göreyim diye. Her gün onu göreyim diye. Her gün onu göreyim, onunla oturayım kalkayım diye. Yan gerekiyor. El tefekkür fi emri. Yani işin esası, işin esası neyse o konuda iyice düşünmek lazım. Vel kirar min külli ma yekül ma ve Allah Celle giden yolda engel ne ise bunlardan kaçmak gerekiyor. Osman Baklavi diye bir Mevla'nın dostu vardır. Osman Baklavi. Bu Cenab-ı Celle Celal son derece fazla zikreden bir insandı. Hali yok ki yani boş gitsin. Bu kadar allah Teala zikre zikre münhemit bir zattı, gün bir zat gibi. Diyor ki aynı zamanda devamlı oruç verdik. Diyor ki iftarda diyor benim canım çıkacak gibi oluyor diyor. Ruhumu sanki efendim benden söküp alıyorlar diyor. Niçin bilir misiniz diyor. Yemek yerken dilim Allah diyemiyor diyor. Ondan dolayı. Muhammeddin Razi Teala sofradayken diyor kaybettiğim zamanlara eee uyurken kaybettiğim zamanlara ağlıyorum diyor. Allah'a reklü rahmetullahi ee, 30 sene sağ elim diyor. Akşam yemeğini bana yedirmek diyor. 30 yıldan beri sağ elimi kullanamıyorum diyor. Evet. Bana akşam yemeklerini kız kardeşim yediriyor diyor. Çünkü sağ elim devamlı Muhammed Mustafa'yı yazıyor. Evet. Resul Ekrem sallallahu aleyhi evet. ve sellem'den rivayet edildiği듯 de duyduğum hadis-i şerifleri not alıyorum diyor. 30 yıldan beri sağ elim boğazıma gitmek. <gülüyor> <gülüyor> Dava buradan kalkışla ayağa kalkıyor. Bunlar şimdi bazılarımızın nazarında ya işte şudur budur vesaire, bugün bunların konuşacağız vesaire falan filan. Deminle söylendi bizim en büyük hatamız ufak tehlikeleri büyük göremeyiz. Kolunda bir çıban var ve sana deniyor ki bu bak bu çıbanın çaresine bak. Bu ya da kangren olur. Ben takmıyorum peki. Sonra da kangren olduğu zaman doktor diyor ki erkesilecek. Hârik ve Civan'a Civan'ın müdahalesiydi, o belki müdahale kurtulacaktı. Ahlak da böyle gidiyor. Yaşantı da böyle gidiyor. İtikadın sağlam, yerinizi ay. namazların şunların bunların tamam vesaire. Ama bak bir yanlış hareket dünyayı da peki tahribe getiriyor, ahirete tahribe getiriyor. Ve bunda bir <gülüyor> tefekkür ki asıl emri ve kerar, kim kim mümkün mani amm. Allahu Teala Subhanahu ve Teala minhu. Bu işten kaçırmak gerekiyor. Muhattakadan şöyle inanacaksın. Bu iş var ya, bu iş var ya, Allah'a giden yolda bizi peki e, sekteye uğratacak. Ne olursa olsun peki, bu düşmandır düşman. Bu düşmandır düşman. Adam bir tek yani konuşuyor. Bir yılda kendisine orucu ceza kılıyor. E peki televizyon başında geçen vakitler ne olacak? pikniklerde, orada burada çayır içmenin alemler ne olacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Allahu Teala inne min azwajikum wa auladikum aduwwel lekum fahzaru nasun <Gülüyor> Cenab-ı Celle, Celle ne buyurdu? Ey iman gelenler, eşlerinizden evlatlarınızdan size düşman var. Eşindir ama sana düşman. Oğlundur, kızındır ama sana düşman. <gülüyor> Bunlardan sakınma. <gülüyor> insana hanımından veya orta hanıma kocasından düşman var ise, evladından, çoluk, çocuğundan ona eğer düşman oluyorsa, oluyorsa, oluyorsa en yakınların bile hicabında seni engelliyorsa, ya peki yabancılar takımın anlamı ne oluyor? Adılar Nehabbaz radıyallahu anh buyurur ki, her bir ayetin, 60 bin türlü tefsire ve yoruma izaha ihtimali vardır diyor. Yani bir ayetin berikada hadini böyle aktarıyor. Bir ayetin 60 bin türlü tefsiri mümkün. Buradan gittiğimiz zaman ayetlerden neler çıkıyor neler. Yeah. Şimdi bu şu ayetin mesela eline boyuna ele alsak Allah yani. Herkes çoluk çocuğunu böyle belli bir mesafede tutmalı icabında. Çünkü bir hainlik yapabilir. Yapabilir. Allah çünkü öyle buyurdu. Öyle eş çoluk cücüs sahibi olmaktan beri <gülüyor> muhafaza eylesin. <gülüyor> Hiçkaç daha geçenlerle bir oldu. Bir delikanların bir tanesi anasından para istiyor. Kadıncağız diyor ki oğlum yok. Yok diyor var sen de vermiyorsun diyor. Oğlum bugün baba para şey baba para bırakmadık diyor. Yok ana sen de var vermiyorsun. Ekmek bıçağını aldığı gibi anasına sattı diyor. diyor. Anası yere yiyor diyor. de varken de eli bıçağı, bıçağın kabzasından bıçağın kesen ağzına doğru kaydı. El de kesildi bu seda. Ama kadın yerde, kan devan içerisinde. O bıçak eline kaydığı zaman çocuk anam dedi. Anası suvaldeyken gene ne var yavrum diyor evlat. Karısının kafasını baltayla kesen vararsın. Kocasını uyurken deki bıçaklayan kadın vararsın. Mevlana Cevrettin Rumi'nin buyurduğu gibi, cennet de burada, cehennem de burada. Ahiretteki cennet ve cehenneme itikadımız tamam. Ama cennete girmeden eğer cenneti görmek ve yaşamak istiyorsan burada. Sırat köprüsünü geçmek için Ölme ölmek şart değil. Buradayken sırat köprüsün geçmeye var. Cehennem de burada. Eğer gereği gibi yaşamazsa dünya zindan, cehennem. Allah'ım hafaza. Vakabbi. İlk tazat, riayeti, hukuk, sohreti. Seninle biz arkadaşlık değil mi Rabbani? Seninle arkadaşlık diyor. Bu arkadaşlığımız gerektirdi. En en sahaken marraten, vahideten. Bir kerecik olsun sana bir nasihat edeyim. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Seninle beraberliğimiz var, gülsüyetimiz var, dostluğumuz var. Ona dayanarak ve güvenerek sana bir nasihat yapmak istedim. Te'amel <tuh> biha evla. Te'amel biha evla. Ama dediklerimi yaparsın, yapmazsın. O senin diyeceğin şey. <tuh> Vakat kuntu araftı min evvel emri. Ben diyor zaten yani seni tanıdığım ilk anda ee, bildim diyor anladım. Yine şahedde o senin bu fuzuli ve bu bulaşık işlerini görünce ben anlamıştım. Ennel istikamete alal fakri bir bi'adel vâbi. Bu adam bu haldeyken, hem dervişliğe soyunuyor bu adam, he, hem de diyor ki böyle o zengin, bu zengin, o sofra, bu sofra, o elbise, bu elbise vesaire. Zaten diyor, o işlerini gördüğüm zaman senin diyor, o zaman diyor, karar vermiştim diyor, anlamışsın diyor. Bu haldeyken istikamet, yani şeriat güzel yaşamak imkanı asla vakatta, asla vakatta olmayacaktır. Bu adamın gidişi tehlike, tehlike, tehlike, tehlike. Bu adamın işi gücü dervişlik değil ya yenmek, dişmek, şubu vesaire. Namuşşarani rahimullah teala sendi bu muhterrinde buyuruyor ki Abdullah bin i Sübeyir radıyallahu anh'u Saad-ı İkram'ın en güçlü, en kuvvetli değil bir yerde en yani Osmanlı Çınar'a gibi bir adamdı. Radıyallahu <gülüyor> anh. Sadece hafta cumartesi günü yemek yer. Ramazan Ebu Anif Rahim Allahü Teala çok al bu Yine üç günde bir hele gittiğinden dolayı kusamıyorum derdi. Meşayık'tan bir kesim. Ya bu nasıl iştir Vah, iş hangi noktaya geldi? Adamlar neyleri zor veriyorlar. Topraya oturuyorum, peki her seferin yarım saat, gittik bir buçuk saat, aradaki yediklerimiz vesaire hariç. E bir de bunun peki dışarı yapılması var, topla bunları vesaire, işlere çık. Hangi ilerleme, hangi yükselme, hangi malen terakki vesaire, bunlar bizim kamburlarımız, az kardeşlerimiz allah Teala bu kamburlara düzeltmeye bizleri muhafak edilsin. Şiir قَدْ جَنَ مَا خِفْتُ اَنْ يَكُونَا اِنَّا اِلَى Şair diyor ki, korktuğum başıma geldi diyor. اِنَّا لِلّٰهِ ve inna اِلَى Başımıza büyük bir musibet çöktür diyor. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Korktuğum başımıza geldi. Yani sanki bir ölüm hali meydana geldi. Ama <gülüyor> rapat etmek istiyor ki seni ilk anda gördüğünüz zaman korktum. Bu adamın işi zor. Bu ahlakla, bu karakterle, bu adamın dervişliği çok zor. Çok zor. E şairin şiirini kendine şahit getiriyor. Diyor ki, şairi böyle söyledi. Korktuğum başıma geldi. İnna ve inna ile-i raciûn. Elimde korktuğum başıma geldi. İnna lillâ ve inna ile Ve selamu alâ menittebâl Selam-ı olan farruvat insanlarımız var olsun. Ya, <gülüyor> ve mübarek Efendimiz ve onun izinden gitmeyi prensip haline getirmiş insanlarımızın üzerine olsun. Aleihu ala ali minas Ona Resulekim ve ehli beyte en mükemmel efendim salatü selam olsun. Hamdün tecsimat esmihi ve vakt-i küntu mudavvak yani min fitreti ce ben var ya, senin fıtratından ümitiydin. Yani kabiliyetinden ümidim vardı. Fakat kümse mütevapyen min fıtratike, vasit idadike şey anâhâ. Çok iyi kabiliyetim vardı. Bakın burası mühimdir. Burası mühimdir. Bizim mühim değil. Efendi bir zaman ben Erzurum'dan bu tarafa geliyken beraber geliyordum. Ben birisinden bahsetmiştim. Efendi nasıl görüyorsunuz? Vesaire. Dedi ki, çok güzel kabiliyeti var tarikatta çok güzel kabiliyeti var dedi. Hatta, hiçbir ihvanı bitiremeyeceği kadar kısa zaman içerisinde tarikatı bitirdi. Yani dersi bitirdi. Ama dedi, ama dedi, bir gün ara ver dedi, o gidiş hala gidiyor. Terk etti. Yani cevherin bulunması, kabiliyetin bulunması, efendim yani tamam, işi bitirmiyor. Sultan ne söylüyor? Ben diyor senin fıtratından, kabiliyetinden çok güzel şeyler gördük ama sen tamamen terjehre el nefis hissirken sen gitmük kabilesine, afedersiniz, afedersiniz, Travlon Ahbin derler. Gübreliyeyi attın, fışkın içerisine attın bu kabiliyetini Beni de yıktın dedi, tek kişiyi de yıktın sen dedi. Hani ya o kabiliyet hani ya on nesil. İmnadillah ve İmnayliyir Rabbimiz. Bak bu yolda böyle hakozlar da var allah Teala bizleri mahruminden eylemesin, mahruminden eylesin. Hakikati bulamadıysak bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Kaybetmekten de mahrumunu mahrumundan Dostlarından, dostların dostlarından biz mahrumları ayırmasın. Sultan Fatih dönemi, Sultan Fatih zamanı, Meşayet'in teşref oluğunu, Kuzi de Ey Allah'ım beni senden ayırma Seni senin didarından ayırma Seni sevmektenim dinim imanım İlahi dini, imandan ayırma Sarar ben soldum döndüm hazana ilahi gazeli Daldan ayırma Şeyhim güldür ben onun yaprağı yağ yaprağı gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin bülbülü yem İlahi bülbülü dilden ayırma Balığın canını suda dediler. İlayi balığı gölden ayırma. Söze bak, söze. Söze bak, söze. Balığın canını suda dediler. İlayi balığı gölden ayırma. Eşref oğlu senin, Kemper kulundur. İlahi Sultan'ı kuldan ayırma Eşref senin kenten kulundur İlahi Sultan'ı kuldan ayırma Allah